Buongiorno Ankara Pepper Jam gourmet Pizanın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım Buon appetito tutti Modern Sabahlar <pratik> Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> 11 diye patlayıp ondan sonra içimde sesin yankılanması ayrı bir konuydu 11 Kasım 2014 Salı sabahından sizlere sesleniyoruz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Hepinize bir kez daha günaydın Oktay Demirci Burada Günaydın Günaydın Günaydın ee, Fahir Öğünç burada Burada Burada Egemen Egemen Egemen Arkadaşız Egemen Maalesef. Maalesef. Egemen yolda. Yolda, yolda. Egemen yolda, e, Egemen geliyor. Çok güzel bir köşe Egemen yolda ve daha sonra alacak, <gülüyor> yürüyecek o yoldan ve bakalım bizi nerelere götürecek sevgili Egemen. Nereler misin <gülüyor> gene? Ben de programı çok beğeniyorum. Egemen yolda köşesini. E, başlı başına bir program bence. Yani zamanındaki Acun Firarda'ya bir rakip olacak nitelikte. O da biliyorsun Acun da bir Anadolu Süsü Evet, oradan Anadolu Süsü yani çok ortak yönleri var. Ege de Anadolu Sesi mezunu. E, bakalım. E... O da o da benim bildiğim kadarıyla yedek listeden kazanmış. Evet. E... Acımda. Bildiğim <gülüyor> evet, kadarıyla. Evet. Ege de aynı şekilde yedek listeden. Ege de öyle. E, yani. Efendim herkes başarılı asil liste var, yedek liste var. Ben başarılar diyorum. Yani bu sezon yayın dönemi daha doğrusu başlarken. Ee, onun e, kafasında yeni bir proje vardı Egemen'in. Hı hı. Egemen'le e, Şakametre diye. Yoksa Şakamatik miydi? Neydi programın adı? Şakamatikti canım. Şakamatikti mi? Şakametre o köşenin içinde kullanılan evet. cihazın adıydı. Cihazın adı, daha doğrusu şakamatik e, cihazın atış şakametre e, onun birimi. Birimiydi. Ee, ŞKM diye geçer. ŞKM Mesela çok... kaç ŞKM? 3 ŞKM. ŞKM. Evet. Çok, çok güzel söyledi Fahir. Yalnız bence o program değil yani bu program tuttu gibi geldi bana. Bence de, bence de. Zatil isminden belli. Adam olacak program isminden belli olur. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Kasım. Çok değerli arkadaşım Fahri Öncün'de belirttiği gibi yani kaba bir hesapla dün 10 Kasım törenleri ve 10 Kasım'la ilgili bir takım gelişmeler var onlara bakalım mı? Hemen bakalım hemen bir bakalım. güzel görüntüler vardı çok güzel görüntüler vardı hakikaten bugün gazetelerde de yansımış ama çok garip görüntüler ve fotoğraflarda vardı. Şüphesiz ki şüphesiz ki sen şey diyorsun değil mi Türkçedlerinin daha doğrusu onlara ne diyordu Solo Türk mü deniyordu? Evet öyle ekiplerin ismi var. Evet Solo Türk. Ee, onlar güzel görüntülerde işte anıt daha güzel görüntüler vardı falan. Ee, ama dediğim gibi çok garip görüntüler de vardı. Benim yani tüm böyle bir şey bir garip bir 10 Kasım geçirdik gibi hissettim ben ilk defa. Tabii 10 Kasım Öğretmenler Günü diye eee belediye başkanları oldu. Evet, Şanlıurfa'da o da e, olmuş. 10 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun şeklinde ışıklı bir pano hazırlanmış. Ee, oraya altına da belediye başkanının ismi yazılmış. Belediye başkanının ismi galiba fix yazıyor. Çünkü o yazı ne olursa olsun orada birisine ait olmasın olsun. E, sanki o büyükşehir belediye başkanı söylemiş gibi e, şey yapılıyor. Ondan sonra da temizlik imandandır büyükşehir belediye başkanı diye... Dön, dön, evet. döndürülmüş. Onu onu değiştirmişler ama e, isim ışıklı panoda herhalde değişmiyor ya o ışıklı panoda biraz zor mu acaba onu silmek? Ya herhalde onun ampullerin yerini falan değiştiriyorsun benim anladığım kadarıyla. Çok güzel de açıklama gelmiş hemen sonrasında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Celalettin Güvençin Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere il dışında olduğu bir dönemde meydana geldi. Ben, yani yoksa hani eee şeyde İçinde olsaydı şeyde olsaydı, ama il olsaydı böyle bir şey gelmezdi. Başımıza diye. Onun dışında e, başka bir yerde de İstanbul'da galiba e, bir eylem anonsu gelmiş. E, merkezde, ha merkeze otoyolda eylem bildiriminde bulunmuş bir e, polis memuru. Merkeze yolun ortasında aracını durduran bir şahıs eylem yapıyor efendim diye. 9.05 saat bir şey yoktur falan diyerek... O ee... da saati belki de şey değildir. Kötü <gülüyor> niyet yapmamak lazım. Yani kötü niyetle demeyeyim de. Dolmuş dolmuş kafalar dolmuş. Kafalar dolmuş. Kafalar dolup hatta böyle e, börek kıvamına getirmiş. Börek de değil de böyle puf puf hakikaten böyle şey diyeyim pamuk gibi. Börek diyebiliriz ona. Börek yumuşacık böyle var ya ımıl ımıl dediği vücut sıcaklığında. İ, i̇ç sıcaklıkta olduğu için bence 38'i falan vardır temiz. O kıvamda şeylerimiz Kaçta var. Kaçta börek kıvamına, kıvamına geliyor şey? Börek beyin mi? Hımm. Mikrodalga fırında mı normal fırında mı? Yok normal açık havada. Hmm. Ee, vallahi bir vücut sıcaklığına bağlı değil mi? 39'da falan şey oluyor Yok mu? Halüsinasyon kır... falan görüldüğüne göre herhalde 39, 39 da falan. Senin halüsinasyon görmen tamamen senin güzel ee, paşanın kafanın <gülüyor> o güzelliği. O altı buçuk 37 de görenler Gören var. Gören yani. de var. 40 bulur, 40'tan sonra ben halüsinasyon takılırım. Komple bundan sonra bana her yer halüsinasyon diyenler de var. 40'tan sonra zaten karışıyor. Ama böyle sistem karışıyor yani. 39 böyle hafif geçtiğinde 39.2, 39.3 bunlar ideal sıcaklıklar. Orada işte gerçek hayatla halüsinasyonlar arasında gidip gelmenin bir ayrı bir güzelliği var. Hayır benim de en korktuğum sıcaklıklar onlardır. Neden biliyor musun? Çünkü yani halüsinasyonu görürsün, halüsinasyon olduğunu anlamadıktan sonra gör görebildiğin kadar. İşte Ama kafanın bir tarafı bu galiba halüsinasyon der. Bir tarafı da aman ne kadar güzelmiş bu görüntüler derse o zaman işte... Bir kısa devre hadisesi olabilir. Valla çok güzel kısa devreler oluyor da yani bilmiyorum ben tavsiye ediyorum buradan 39.2. Seni, senin tavsiye ettiğin sıcaklık Benim bu mu tavsiye yani? tavsiye ettiğim sıcaklık 39.2 ama siz tabii neyi seviyorsanız kendi paşa gönlünüze göre siz kendi vücut sıcaklığınızı ona göre ayarlayın. Çok zaten şey var canım çok çok değişken var yani çok. sana 39 uygun gelir de. işte bazısına da 39 fazla geliyor bünye meselesi. Hayır, uğruna olsun. Üçüncü domuz da Boğaz'ı yüzerek geçti. Evet. Yani, İstanbul'da. Tophane'ye çıktı bu sefer. Bir de galiba e, en uzun mesafe yüz mü? Bunlar acaba şey falan mı hazırlanıyor? Biliyorsun Boğaz'da yarışlar var ya. Evet. E, boğaz'ı yüzerek geçiyoruz falan diye. Yıllardır Asya'dan görüyorlar. Avrupa ya Asya'dan Avrupa'ya falan. Asya'dan Avrupa'ya yani, yani yıllardır görüyorlar. La bir de kendi aralarında iddialaşma. Bak üç domuz olması... Bence bir iddianın ortaya konduğunu gösteriyor. Bununla alakalı olabilir. Sen şimdi şey diyeceksin işte çevreleri falan filan tahrip oldu yok havaalanı falan gibi bir takım Üçüncü şeyler. Üçüncü köprü falan diyeceksin. Yok köprü. abi anladım ben onu yani. öyle olmadığını geçen. Ya önce... da birileri bu domuzları eğitti bir şekilde bunları yüz lira yüz lira oradan oraya şey yapıyorlar. Domuzlar köfezi. Ee, bir, bir saniye hocam onu gitmesin Ben onu ben, ne atabilirim ben bir diye şey değil düşünüyorum Onu ben zaten ikinci e, domuzdan sonra Öyle dememe şey yaptım faiz Çok özür dilerim yani, ya tarabia... bir şey atacağım da domuza atla cevap veriyorum ben de Allah Allah neredeydi bu Geldi sevgili Ben hiç üzerime alınmıyorum Hiç üzerime alınmıyorum Atlar da boğazı geçiyor Hiç üzerime almıyorum. sonuç olarak Tarabya'dan Bundan önce çıkmıştı bir domuz bir diğer domuz bebek sahilinden çıkmıştı ve... Bir diğer domuz da stüdyomuzda çıktı yahu! Bir dakika. Ege. Ege. Ege. Ha. Yani çok korktum. O gülüşün kaynayacak arada bir. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> çok uzun Allah'tan... sürdürebiliyorum onu. Çünkü hem gidiyorum hem nefes alıyorum o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Bu da diyaframının ne kadar iyi kullandığını ve Zaten... nasıl iyi kullandığını gösteriyor. Diyafram show. Yolda... Ben de diyecektim ki Gezik... domuzların diyaframı baya sağlam olur. Hoş geldin Ege. -ler. Keyifler olsun. Ee, keyifler sunuyorum Oktay. Keyifler, keyifler ötesinde yatsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Işıklı keyifler diyorum ben de sana. Hoş geldin diyorum. Ee, hiç kimse korkmasın çünkü e, efendim domuz 20-25 kilometre uzaklıkta bir mesafede daha doğrusu yüzmüş geçmiş. E, tophaneden çıkmış. Ama bundan önce bebekten çıkan domuzdan sonra bakanın Bak önceki, açıklaması vardı. Evet. Domuz gayet güzel, yüzer dedim. Işte. Yüzer bir hayvan ve yüzen bir hayvan ve magazinel haberlerdir bunlar evet. diye. Ee, onun bir devamı. Zaten ama önceki domuz galiba biraz daha akıllı. Gerçi akıllı mı diyeyim bilmiyorum. Bebekten çıkmış. Yani orası hani bir daha na nezih, naif, de, naif de bir mekan. Böyle şıkır şıkır. Ama bu şimdi bu tophaneden çıkıyor. Tophanede eskiden şeyçiler yok muydu? daha önce kısa bir süre öncesine kadar nargileciler, nargileciler vardı o da kalktı. Tabii ki eski müptezel bu. Nargile çıkayım şuradan Kokuyu bir tane. Evet. yok kalktı. Eski demek ki var Aa, diye biliyor. Sen diyemezsin da hayvan koklar. Her sen öncesine var. kadar koklar. Doğru. Koklar. Hayvan koklar. Ben Oradan onu düşünemedim. Gider. Çocuklar özür dilerim. Onu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Hayvan koklar. Şey tartışmasını biliyorsunuz değil mi? Şimdi bütün domuzlar da karşıya ulaşamıyor yüzerek. Evet. bazıları ölüyor. Lüferler domuz yiyor. O lüferi yemek uygun mudur? Aa, diye yeni tartışmamız o mu? Tabii canım. Onunla yeni ilgili yeni bir... Türkiye'de tartışma biter mi? Ya? Onunla ilgili yetkili bir ağzından açıklama bekliyorum o zaman ben. Var, bakan... bakanlık seviyesinde. Ha, bilmiyorum ama yani şu anda konuşan ağızlar genelde böyle. Ben... <gülüyor> balık sürmüyoruz ağzımıza. Balık sürmüyoruz. Yetkili olma olmadığını bilmiyoruz ama ağzın çemçuk olduğunu hı hı. anlattın. Sen çok da çok güzel, güzel şeyler var. Lüferler ne yiyor sadece ki onu anlamadım. Şu anda lüfer şey ya lüfer Mevsim. Yarın öbür başka söyledim. balıkta da olur Çok doğru söylüyorsun <gülüyor> Ay, Domuz değil daha pek çok hayvanın e, Karşıdan e, gelerek Yüzerek geçerek bir yerlerden Valla öyle beklentiler var Zilafallar. Ne gelebilir bilmiyorum Cilafalar yürüyerek gelebilir mi acaba Batmadan mı? Boğazı... Çünkü kafa hep şey ya o yani... Kafa dimdik. Ama bazı yerlerde yine şey var derin, ya. Derin, boy değildir boy, değil boyunu mi? Boyunu geçen yerleri hem var. Hem derin hem de şey, e, akıntı çok fazla ya. Tamam. Zürafa yani bu zor. esas derinlik değil de, akıntı. Akıntı. akıntı. Nasıl İzmir'de soğuk değil, nemse. Boğaz'a en büyük şey, akıntıymış. Biliyorsun bu İstanbul Boğazı'nda bir yerden böyle alttan... Bir taraftan bir tarafa doğru giderken üstten bir taraftan bir tarafa doğru gidiyor. Yani, yani kaptanın gördüğü kustonu, ve şey yaptı. bunu gördükten sonra emekliliğini istediği andır bu yani. Ama yani orada bir şeyde facia. Yani evet. düşün zürafa gibi bir hayvan uzun kafa ve boyun i̇şte tarafa. Boynu kırılır tabi doğru. vücut nereye doğru gidiyor? Sağ... Tam zıttına gidiyor. E ne oldu zıttına gidince? Sistem tersine döner fahir. Dönderdi Ve böyle döndürür. fırfır dönerek olduğu yerde maalesef. O zaman zürafalara tavsiyemiz e, lütfen e, sırt üstü yüzerek eğer gelecekseniz. Ya sırt bizim üstü? Bizim bu mi? arada Boğaz'ı yüzerek geçen arkadaşımız var onu da anlayalım mı? Ama bir var canım. Var, var tabii canım. Bir sürü arkadaşımız bir sürü var. var. Ben bir tane Biz tanıyorum. Biz yüzmüyoruz yani Senin öyle söyleyeyim. Senin bütün çevren yüzmüş. Olur mu Kürşat yüzmen? Ve Ege'yi biliyoruz işte. Ege'yi biliyoruz Kürşat yüzmeni de biliyoruz. Kürşat Bey'le çok arkadaş değiliz diye şey. ben. Yok baya bizim şeyimiz Sen var, var başka arkadaşın Yüzhan? Tabii canım. Yani her sene yüzüyorlar. O olsun olmasın. Onlar canavar gibi yüzen adamlar mı? Bu evet mi demek ben benden? O <gülüyor> zayıf bir ıslık de. çalayım dedim. Yani ondan sonra bunu çok, çok şey sert gelmesin diye. Bunu şey gibi aldım ben. Sen yüzme <gülüyor> Sen yüz Sen yüz vallahi Valla. Ben... Bizi yüzebilir ya? <gülüyor> kenardan kenardan? Şöyle. Ben, kenar yok gerçi de. Ben sana şöyle ifade edeyim. Yüzemeyiz. Niye canım? Domuzun yüzdüğü yerden Ege niye yüzemez? Hah. Ben size söylüyorum. Hep unutuyorsunuz. Bakan beyine dedi. Gözünde bir domuz, domuz kadar değerin yok galiba Oktay. Değerle alakası yok. Domuz çok iyi yüzen bir hayvandır. Evet ya ben domuzu bu arada kötü anlamda kullanmıyorum. Ben de çok iyi yüzen bir insanım ya. Kötü ya da iyi diye bir şey de kullanmadık zaten ne ya. yani domuz iyi yüzen bir hayvandır. Tabii yani. ki tabii ki yani domuz gibi deyince sanki böyle onun olumsuz yönleri değil ben domuzun hep olumlu yönlerini. Mesela sağlıklı oluşu. Sağlıklı oluşu. çekikle beslenmesi. Mesela dipçik gibi sıkı olması falan filan. Hadi bir orman yaşamının A takımı diyebilir miyiz? Zıpkın gibi fişek e, gibi bir hayvan. Aynen öyle. E, zıpkın gibi fişek gibi hayvana da zıpkın gibi fişek gibi bir reklam al. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tıbrazım modern sabahlardayım. Bize bir kez daha günaydın sevgili sana severler. 8:36 oldu saatimiz. Bu arada 35 bin yıllık radyoculuk tarihinde canlı yayında bir ilk gerçekleştirelim isterseniz dinleyicilerimizden istek alalım. Ay hadi dedim bak nasıl. Vallahi çok güzel olur. Bu yani bugüne kadar hiç yapılmadı herhalde yani... radyoda dinleyicilere istek şarkısı sorulması. Bir radyo ilk e, icat edildiği zaman Tesla'nın Öyle bir istek şarkı şeyi var. Onu biliyoruz. Ondan beridir bir ilk kez yani. Bir de Marconi La Chantami Cantare'yi istemiş. Onu biliyorum ben. O mu istemiş onu? Tabii tabii. La Chantami Cantare çok eski bir İtalyan yerel türküsü. La Chantami Cantare. Toto Cutugno sonradan tekrar mı söyleyeyim? Tabii sonradan. Zaten orada yazar. Anonim diye yazar. Anonim İtalyan halk türküsü. La Chantami Cantare. Bir şey soracağım ama hiç bilmediğiniz için size mi sorsam <gülüyor> bilmiyorum ama size sorarken dinleyicilerimiz cevap verir diye düşündüm. Sor canım ya Allah Allah. Şu Urfalıyım Ezel'den türküsü var ya. Şu dediğim ben orada bir kukla çatayım Urfalıyım <gülüyor> Ezel'den Sözlerini sormayabilir <gülüyor> Fahir. Bir dakika. E Sözlerini sormayabilir Ege. Bir Şimdi istersen... ben dün onu ben bir programda bir çatayım çatayım çıktı dedim. şeyde ha. ne derler ee, neydi o ses kimsiniz? Evet. Tamam. De. O ses. Altta böyle ses Söz de. Beste diye bir sanatçının ismi vardı. Tamam. Ama din, erkek ismi ama türkü sanki kadın türküsü gibi. Nasıl? O a, anan öyle Cemil Olur Ömer mi? diyor ya işte. Urfalıyam ezelden tamam. Gönlüm geçmez güzelden. Orası erkek olduğu belli. E, Gönlüm değil. Gönlüm. İşte onu dedim Gönlüm geçmez ha. güzelden. Ama sonra anan öyle ne diyor yetim kalasın Ömer... Benim olasın Ömer Orasını Hayır koy. ağam olasın, olasın Ömer. Ömer paşam, paşam olasın, olasın Ömer Yetim kalasın Ömer Benim olasın diyor. Benim olasın değil orada Evsiz kalasın Ömer Beddua ediyor benim olasın Hayır, diye diyor Hayır ya işte herkes ölsün ha, Bir dakika bir dakika En son be Ağlam. benim ol diyor ha, Benim olasın Evet evet benim olasın Başarım Orası da biraz kadın olasın. Gibi. Ömer yetim kalasın Ömer benim olasın Ömer, Ömer. benim olasın Kontrol <gülüyor> ettik Bir daha dener misiniz ya Ben kaçırdım çünkü şeyden olarak <gülüyor> Orası da biraz kadın <gülüyor> benziyor mu? Hayır canım mı? orada Ömer'e giydiriyor ya Niye benim olasın diyor Ömer'e? Benim olasım demiyor ya. Yetim kalasın diyor ya. Sonra yetim kaldıktan Allah'sın sonra kimsesiz olunca benim Allah'sın baştan pavşı, <gülüyor> Yani sen ne diyorsun yani? erkek? Yani galiba iki Bir türküden söyledi. birleştirdiler sözleri. Hayır öyle değil ya. Orada Ömer galiba... abi sözlerine bakalım. Şey var orada. Sözlerine bakalım. Birisi olarak. yani Aynı Vardır kızısın. biraz Türk halk müziğine meraklı dinleyicimiz. Belki türkünün derlenme hikayesini bilen vardır. Derleyen Muzaffer Sarı Sözenmiş. Altta başka isim yazıyor. Da. Onu bulduk. Ondan sonra... Dur bakayım. ha. Ağım olasın Ömer, paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer. Evet doğru. Orada öyle diyor. Ne diyor? Urfa bir yana düşer, zülüf gerdana düşer. Bu nasıl baş bağlama? Ha. Tamam bunlar erkek. Bunlar erkek. Her gün bir yana düşer. Acaba şey mi? Güneşten korunmak için baş bağlanma ya hadisesi. Geçmez söylüyor. güzelden de erkek kısmı belli ama. Yok erkeğin şeyi de güzeli olur abi. Erkeğin de güzeli olur. Olabilir e. doğru. Yani, yani güzel çünkü bir dolu bizim bildiğimiz türkü kadınların kına gecelerinde falan söylediği yaptığı türküler. Onlardan zaten sözlerine bakınca belli oluyor. Burada da Ömer demese Kafan Leyla dese falan, o, zaman, o zaman da kadına flört için Anan ölsün, yetim kal... O da demeyecek. Vallahi galiba aynı kızı seviyorlar Ömer'le öyle bir durumları var. Ya Ömer evet. niye benim olsun diyor sonra. Yani bana kal da ben sana yapacağımı biliyorum. O zaman ben de yapacağımı biliyorum demeye getiriyor. Yani çünkü başka türlü bir açıklaması yok. E o zaman başka işte bir şey açık... abi demek ki. İki türküden birleştirmişler belki de. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Huhu. Good morning. Maalesef. Ee, bir kadın söylüyordur abi bunu niye şey yapıyorsun? Benim olasın. Güzel dediği de orada erkektir. Bir erkek söylüyordur güzel diye. Orada sadece bu nasıl baş bağlama kısmı şey. Evet. O da işte bence sıcakta. Sıcakta poşu gibi bir şey sarıyorlar ya ne deniyor onun tam adı? Günaydın efendim. Ama Kutman isteye diye maalesef. Vallahi billahi. Sanki telefonla konuşan bizmişiz gibi oluyor bir de. Hakikaten evet bir biz aramış gibi olur. Sanki biz aramışız gibi. Başkası arıyor, sanki biz aramışız gibi. İsterseniz çaldıralım. Günaydın efendim. Yok aynı şey. Yok aynı şey evet. Hakikaten bir sıkıntı var. Ona Mesela kadar vaktimiz var, var deneyelim bence. Ona kadar böyle bence deneyelim. Güzel oluyor yani. <gülüyor> Hayır şu anda hatta da ısrarlı bir şekilde duruyor dinleyicilerimiz. Yani bir önemli konuyu açtık. Evet şimdi bakalım. Evet. vallahi günaydın. Bak ne kadar çok kişi söylemiş bu türküyü yalnız ya. İbrahim Tatlıses tarafından söylenmiş. O, onun söylediği şeyde e, bir dörtlük daha var. Ne? Ek olarak Urfa büyük alınmaz. Dibi mermer delinmez. Urfa'nın çiğ köftesi hiçbir yerde bulunmaz. O, sondan eklenmiş ya. Evet yani o ötesi şey değil. Urfamıza Çünkü orijinali Urfa güzellemesi değil. Çok güzel herhalde söylenebilecek Urfa ile ilgili son şey. Orada söylüyorum. Urfalı'ya mezelden dediğim memleketini mi bildiriyor yani? E tabi. Orada memleket. Yani babam Urfalı demeye getiriyor. Nüfus Tek, tekminle kütüğü. başlıyor evet. yani Türk'ü. Nüfus kütüğü şeyle alakalı işte babası. Onu yine Türkiye sokmuş, sokulmuş bir şekilde ama yani sokmuş yani onu. Tabi tabi tabi tabi tabi. Ne tabii, kadar tabii, çok tabii, kişi söylemiş ya bu Türk'ü. Günaydın efendim. Allah Allah istek alacağız dedi ki abi. İnanır mısınız? Ben hatta dinleyicimizle konuştum. Bir hanımefendi alo dedi. Evet. Beklemeye alıyorum dedim. Ona yalan söylemiş oldum. Yüzüne mi kapattı Ay Allah acaba? ya bizim o zaman telefon hatlarında şey var. Sızma var. Sızma var. <gülüyor> Sevgi dinleyiciler telefon hattımızda sızma var. Dolayısıyla bir türlü alamıyoruz. Sana son şansını veriyorum. Ondan sonra aynen abi. Günaydın diyelim bir daha. Yok. Deneyelim. Zaten evet. bu şey sesi gelince ben ümidimi evet. kaybediyorum Evet teneke sesi gelince mevzu demek ki çocuklar sızma var bir kapatıp açsan mı acaba telefonu? <gülüyor> ya bu galiba hibritte şişme var O zaman kapa hibriti aç ki hibriti Sevgili Allah Allah. dinleyiciler radyoculuktaki Sizin... bir takım teknik terimlerdir bunlar Hibrit mi diye şişme var mesela Hibritle bu... şişme olursa ne olur? Yayına sızma olur Sızma olur Ve mikrofonun olduğu olmaz. hiçbir yerde sızmaya asla müsaade edilmez yani bunu da bir kenara muhakkak yazın. Neyse canım yani. Benim Manilov'dan gelmiş bak Duşra Hanım galiba bir istek şarkısı. Neymiş? Neymişti? Can't Smile Without You. Can't? Diyor. M music Non-Stop mı? Hmm. Evet anlaşıldı. Ee, Urfalıyım mezelden konusunda bilgi vermemişler mi? Urfalıyım mezelden konusunda bilgi vermemişler çünkü tam olarak soruyu soramadık. Sorduk da cevabı alamadık Ya yok kadına mı yazıldı erkeğe mi yazıldı diye söylüyor adam Doğru da sordu ya yani kadın mü Ömer diye geçtiğine göre büyük ihtimalle oh, e, bir, erkeğe, bir erkeğe Söylenen bir türkü bu Belki yani. de vardır anlaşılmasın Anlaşılmasın diye bazen şey yaparlar ya Sevgililer kod kullanırlar Kod adı kullanırlar ya da böyle bir tane cümleyi Kendi aralarında belirlerler de Onu böyle e, Araya serpiştirir öyle bir şey de olabilir Ömer Kod adı evet. Ömer Ne diyorsunuz bu benim bu teorime ne diyorsunuz? Tabii Türkülerde o zamanlı şey var. Mederler böyle radyo-radyo olmayan zamanlarda türkülerin sözlerini alıp şey yapma. Ne? Bir adam bir yerde gidiyor, duyuyor. Ondan sonra aman bunu başka kim duyacak diye başka yerde kendi türküsüymüş gibi söylüyor. Öyle şeyler... onu değiştirmiş oluyor diyorsunuz. Yani benim ana mesela iddiası Bursa'nın ufak tefek taşları türküsünün babası tarafından yazıldığıydı. Ama senin ben yani. Ben de bizim ailede bulsa da yaşayan hiç yok falan dedim. Ama işte teyzenin kızı vardı onun kaşları çok güzeldi. Kemen olmuş. O yarimin kaşları diye ona yazmıştı diye anlatılıyordu mesela. Maşallah. Tamam. Bulduk hikayeyi. Bulduk Hi mu? Bulduk hmm. mu? Neymişti? Vallahi, tarbi, vallahi Şimdi Urfa'nın yiğit delikanlısı Gözüpek Ömer. Evet. Tamam, tamam mı? <gülüyor> ee, her şeyin en güzeli en iyisi kimde olabilir? Ömer'de Ömer olabilir. <gülüyor> Bravo. Ömer. Ata ne yapıyor olabilir? Biniyor. Biniyor. At biniyor. Koşturdukça dört nala ne oluyor? Yer Saçlar. gök inliyor nal sesleriyle. Atının boz, bastığı toprak verim buluyor. Çiçek veriyor. Öyle de bir hem atı mübarek hem Ömer. Tamam. Yani. Tam uğurlu. Senin şey dediğin adamlardan değil mi? Totem Ay, dediğin adamlardan. Totem tabii. dediğin. Ay, ha, Ömer dükkana geldi. Ama Oo, o gün, koştum, o gün o coşarız. Koştum. Hele tamam. atıyla geldi. çiftte coşkular. Atın çifttesi. Valleye şey derim. Lütfen çok özel bir yere atı çekelim diye. Ömer'siz düğün derneği kurulmaz Urfa'da. Allah Allah. Demek tabii. ki düğüncü de birisi. Bereketli olsun diye. Hem bereketli hem de eğlendirmesini de bilen birisi. Ömer mesela halaya giriyor. Halay başı olarak giriyor. Ayağını bile. sürüyor. O, yani eğer bunları yapmazsa o şeye düğün denmez anladım öyle bir e, şey bir adam e, mübarek bir adam Urfa'nın ileri gelenlerinde <gülüyor> düğünde e, Ömer yoksa halayda ne neşesi olur o düğünün ne zılgıt sesi olur demiş e, hikayede halayın hele, hele de halayın başına geçti mi Of of of of of of of of of of ben biraz daha kuvvetlendiriyorum of of of of of of of ondan sonra yakışıklıdır Ömer e, pardon kimsenin de zoruna gitmesin Yusuf yüzlüdür Yusuf burada yani başka isim Erkek olarak şey oldu ama bulduğu, ha, ha. güzellik kar karışmasın yani uzakları yoklayan bakışları Uzakları ne yapar? Yakın eder. Yakın <gülüyor> <gülüyor> tamam. eder. Bravo Fahir. Yani uzakları yoklayan bakışları gönülleri titretir diyecektim ama. Uzakları yakın eden göz. Ömer'in gözleridir Ömer değil mi? Ömer'in gözleridir. Ondan evet. sonra e, uzakları yoklayan bakışları ne kara sevdalar büyütür genç kızların yüreklerinde. Öyle uzaktan baktı mı? Yakı yani yakı dediğimiz. E i̇şte tamam o zaman. Baş bağlaması meşhurdur Ömer'in. Yani güneşler... O zaman Bak, kadın türküsü mü? Kadın türküsü. Heh. Sırmalı puşu bağlar Ömer. Puşunun kenarındaki püsküller puşu deniyormuş hakikaten de evet. buna. Puşunun kenarındaki püsküller e, bir sağa bir sola. Doğan'ın bütün renkleriyle düşüyormuş e Ömer'in yüzüne ren renkli ya şimdi o ışık vurdukça adeta gök kuşağının tüm renkleri puşunun püskülünde. Doğru mu hocam? Vallahi doğru. Aynı onu demiş. Oraya atlıyorum Fatih sağ söyledin diye. Yüzü güzel, gönlü güzel Ömer. Ondan sonra e, bütün genç kızların da gönlünde olan. O zaman işte tamam. Ömer. Düğünler oluyor. Düğünler sırasında kadınlar Ayrı bir yerde eğlenirken erkekler orada coşarken damat da en yakışıklı benim derken aslında bütün kadınlar evet. Ömer hakkında türküler söylüyorlar. Aslında söylenir. dönemin Erol Evgen'i diyebilir miyiz? Herkesin hastası olduğu zaten düğünlerde buluştuklarında Ömer'e güzellemeler. Çok evet. mantıklı. Çok... Aynen öyle. Evet. Kim yazmış Oktay bunu? Ee... Yazan da çünkü Ömer'in hastası gibi geldi bana. <gülüyor> yani sanki hislere tercüman oluyor bir taraftan da iç, şeyini de, iç sesini de vermiş dışarıya. Yazan derleyenin Muzaffer Sarı sözün olduğunu anladık da. Dur kim yazmış, kim yazmış, kim yazmış olabilir? O dün televizyonda söz müzik diye yazan şey tamamen palavraydı. Ne ne yazmışlar? Bir adımın ismini, ismini yazmışlardı. Mı? Derlemek de zaten bulmak demek değil mi? Evet. Gidip dolaşıp. Ama güzel türküymüş falan diye sözlerini alıp notaya dökmek. Hmm. Tamam çok güzel. Kafamdaki bütün soru işaretleri silindi şu anda. Çok teşekkür ediyoruz Oktay. Hakikaten portatif bilgisayarına bu, başta olmak üzere sana. Yalnız öyle de bir dizi varmış. Habire o çıkıyor. Hatta ha, yeni başladı. Bitmiş evet evet. O, o bitmiş. Bitmiş. <gülüyor> o şey oynuyormuş. Ee, öykü. <gülüyor> <gülüyor> öykü? <gülüyor> öykü var mı mı? Evet Öykü Gürman. Hımm. O oynuyormuş ve daha pek çok sanatçı oynuyormuş tabii ki. Oktay demin elinde darbuka yaptın. Hı hı. Bu adam da Firman Ha Oradan mı? Helal olsun. Firman Kucu arkadaşı. değil mi? Gelmez, öyle tanımadık mı? Firman Darbuka'dan oradan Firmenko. Hey yavrum hey. Bunların arası bozuldu mu o şeyle? Bozuldu o Oktay. Biraz bozuldu. Abi kardeş mi? He abiyle. Konuşmuyorlar onların işte bir falanları filanları oldu. İsterseniz biraz müzik diyelim. Lile Alın ol, lanet olsun sana diyor. Modern Sabahlar o Modern Sabahlar sabah efendim Açlık Hayat'ın sesini saat tam 9 sevgili sana severler. Hepinize bir kez daha günaydın. 11 Kasım Salı sabahında buyursunlar. Sesleniyoruz sizlere. Meksika'ya gidiyoruz. Meksika'ya gidelim durduğumuz kabaat. Meksika Devlet Başkanı e, Niyetoyu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ney niyet ne Bili niyet o diye geçer tiradı. Bili biliyorsunuz sırada. değil mi? Biliyorsunuz, biliyoruz. Hmm, <gülüyor> diye bir biliyorum. coşku gelmedi sizden. abi. Biliyoruz ya falan diye şey. Oo sevgili Niyeto. Niyeto'nun başı maalesef şu anda belada. Dertte eşinin satın aldığı lüks malikane yüzünden. Ee, maalesef şu anda e, ortalık karıştı. 7 milyon dolarlık bir malikane almış. Yani sonuçlarını kaç milyon dolarlık almış? Kim kaç milyon dolara kadar şeyini çıkartmayacaktı, sesini çıkartmayacaktı? Üstelik malikane dediği şey de ben biliyorum 5-6 milyon dolar. Sonuçta ihtiyaç mı? var Meksika'da bir de. Değilal. Kaliteden de bir bedeli var. Yani sonuçta kalite eşittir para. 7 milyon dolarlık malikanesinin bedeli e, First Lady. <gülüyor> bedeli bu olmamalıydı. River, Rivera'nın, e, Angelica hanımefendinin. Ee, bu malikanin parasını 4 milyar dolarlık hızlı tren ihalesini kazanan konsorsiyumdaki bir holdingin ödediği iddiası ortaları... ortalığı bulandırdı. Vaalla e, bu iddiada ortaya çıkınca konsor şeyde ihale de iptal olmuş. Allah Allah birkaç milyar dolarlık e, bir ihale iptal olur mu ya? Yani evet Onlar orada bir, Meksi... orada bir hata var bence de. Bence Meksika'yı çekemeyenler. Meksika'yı başta Almanya olmak üzere e, tahmin ediyorum. Değil mi? O... Büyük ihtimalle Almanya'dır. Almanyadır. Çünkü en şey haset Adamların damarlarını içtirmiş yani. Orada malikane mi var kıskanıyorlar. Bizde 3. köprü mü var kıskanıyor. Havaalanı mı kıskanıyorlar. Yani böyle bir ülke olabilir mi ya? Vallahi o da çıkınca. Yani bir şeyde kendin yap yani. Bir de yani madem öyle bir iddia çıktı sen niye ihaleyi iptal ediyorsun ya? O Allah, Allah O yani yapılacak en yanlış hareket değil mi? Evet. Geri adım atmayacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yanlış yani işte bilmiyorlar. bilmiyorlar. Bilmiyorlar konuşuyorlar. Siyaset bilmiyorlar ondan sonra biz en iyisini biliriz falan diye çıkıyorlar Meksika'da. Ee, şu anda karışık zaten bir... Bir ıı, de Almanlara da ben buradan bir seslenmek istiyorum. Evet seslen saygım. abi o da Achtung, lazım diyor musun? Yani milletin köşküne efendim 3. havaalanına köprüsüne itiraz edeceğinize kıskanacağınıza kendi yaptıklarınızın kıymetini bilin. Orada ne güzel duvar yapmıştınız. <Gülüyor> Yaptınız. <Gülüyor> Demek yani üçüncü köprü yapsın. Nereye yaparlar bilmiyorum onu da yıkacaklar. Hayır ben biraz ümitlenmiştim. Dün, i̇ki gün önce balon yapmışlar. O duvarları <gülüyor> yıktılar ya. Balon yapmışlar abi her tarafa duvar boyunca. Onları da uçurdular. Onu da onu da yok ettiler. Nereye hani gidiyor balonlar? bir duvar vardı iyi kötü. O da, gitti. o da gitti. O zaman yapanı kıskanmayacaksın. Yani yapmak mı kolay yıkmak mı? Bu arada Berlin duvarında... Ee, ölenlerin sayısıyla ilgili bir şey okudum Ben de iki tane Türk de varmış Biliyor musunuz Berlin duvarında ölenler arasında Berlin duvarı yüzünden ölenler Yani şey mi batıya Kaçma de, girişiminde şey, bulunan Nehre düşmüş gençler hmm. Arayla belli zaman arasıyla Ama insanlar onları kurtarmaya Cesaret edememiş şey diye Şimdi akıntıyla öbür tarafa geçeriz Başımız derdi Başımıza yere. iş almayalım falan diyerek hiç dokunmamışlar. Hatta ikinci gencin ölümünden sonra da şey çıkmış. Nehirdekileri bari kurtaralım falan diyerek böyle bir yeni düzenleme yapmış iki taraf arasında. Bu bilgi de yarın öbür gün yarışmada sorulur aklınızda olsun. Zaten Doğru. o duvar da öyle ilk birinci günden hemen öyle duvar olmuyor. İlk başta böyle borular, ondan sonra üzerine dikenli teller, ondan sonra falanlar bu. filanlar, tuğla tuğla, tuğla. 45 tuğla. kilometre benim hesaplarıma göre bir duvar, ondan sonra süre içerisinde kocaman duvar haline geliyor. Evet. Bugünden hmm. yarın olacak diye bir. Ne, ne kadar şey? kullanıyorlar o duvarı? Yani öyle 20 yıl falan. Ne 20 yıl? 28 yıl mı öyle bir şey kullanıyorlar? 28-30 olacak iş mi? Demek yap işte devlet yaptılar onu. Yani demek... sen bitince ihale yıktılar. Hop diye yıktılar. Ondan sonra üçüncü hava tabii karşı çıkarlar. Elindekinin kıymetini bilmeyen, bilmeyen başkasınınkine. Bilmeyen zaten şey yapamaz. Ya. Yani. Meksika diye çıktık yine Almanya'da. Almanya'da bitti. Zaten İçeriz. her şeyin ucu Almanya'ya bağlanmıyor mu sevgili Oktay? Çok doğru. Ne kadar güzel. Ben de sizi İngiliz'e götüreyim o zaman. İngiltere'nin çapkın prensi. Tek bir tane çapkın prensi olduğu için. o yüzden onu hemen çak diye söylemeniz lazım. Charles olabilir mi? <gülüyor> Prens Charles. Prens Charles olmaz. O Halaycı. E, <gülüyor> Prens William olabilir mi? Olamaz. O da çapkın değil. baba, oldu. baba i̇kinci oldu. İkinci, baba ikinci kez baba olacak. O zaman Harry, Harry, Harry, Harry. Harry İngiltere'nin çapkın prensi Harry imişti. Sonunda evlenmeye karar verdi. İddiaya göre Harry orduda iyi kariyer yapan kişilerin iyi evlilikleri olduğunu gözlemledi ve bunun üzerine Bu iddia hm. kendisine mi ait? <gülüyor> Hım dedi. Abi "Eğer orduda ordu ilerleyeceksen <gülüyor> kesin evleneceksin. <gülüyor> kesin iyi bir eşe bulacaksın, iyi ilerleyeceksin. Paşalığa kadar yükselirim garanti." diyen Harry e, karar verdi ve orada kariyer yapmak için iyi bir eşe ihtiyacım var. Bekar kalacaksam iş değiştirmeliyim dedi ve ha ha ha ha ha diye gülümsedi. Ve gülümsemesi objektiflerden kaçmadı. İki gülümsemiş. Ha ha diye gülümsen adam bir kahkaha Vallahi zorba ya. gibi güldü yani. E, şimdi artık e, sıra Harry'de. Gözler Harry'e çevrildi. durma yok değil mi İngilizce bunun aşamasında? Bakayım. Yok. Var da yani. Çok Onun korkusundan mı o girdi acaba? O bir şey Aa, galiba abi, ya. Ordu. Abimgil beni boğduracak ben en iyisi orduya gireyim. Orduda aceminini yapmayana kız vermiyorlar galiba monarşide. Galiba orduda kalacak ama. Orduda ordu olan orduda kalır diye bir laf var yani, acaba? But ordu... lives in army stays in army. Excuse me a question diye de devam eder. Yani. Bugün baya bir İngilizce konuşuldu yalnız. Baya baya. Hatta Valgetiniz şöyle söyleyeyim baya baya. Ben de İngilizce'ni biraz şey yapıyorum biliyorsunuz. Bugün itibariyle. Bugün yani. ülkemizdeki son günüm Fahir. Evet bugün ülkemizdeki son günüm. Yarın e, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıkacağım. Eğer e, şey yapmak istediğiniz efendime söyleyeyim Tabii ki kod. Belki sen Prensesiye bir tane ayakkabı almak istersin. Onu alırsın ben götürürüm. Çünkü bildiğimiz kadarıyla. Ama sen direkt Edinburgh'a inmiyor musun? Abi Edinburgh'a da iniyorum da sonuçta Edinburgh'a ineceksin fire sana. O yüzden yani göremeyebilirsin. Yaz olsa mesela hani yazlıklarında olabilirler. Yazlık sarayı neydi onların yazlık sarayı? İskoçya'da onların yazlık sarayı Ya İskoçya'da yaz olur mu? İnsan biraz şey olur. Beyaz gibi olur ya. Gerçi o da kral içinin. Yani şimdi sen ona vereceğin o götürecek torununa götürecek falan. Buradan Aşdiden versen daha kolay ulaşır ben sana söyleyeyim. Aşdiden otobüsü mi? kutu yapacaksın abi. Peyzaj yapacaksın, yani, o... vereceksin Londra şey diye. Londra merkez kampüs. Londra otogardan alacaklar. Tabii. O, tabii ya sen Heathrow diye yaz üzerine oradan alır o. o sen şey, da şey yapsana fayr. Tabii siz İskoçlar bağımsızlığınıza çok düşkünsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yalnız şeyimizi götüreyim mi diye düşünüyorum yani yıllar önce. Neyi? Ee, eteği mi? Eteyim dedim de kilti mi? Orada kimse ilginç gelmeyeceğini düşünüyorum ben. De. Ya hayır ben de sizdenim yani böyle. <gülüyor> ya ben de sizdenim. Ben de İskoç oldum. Aa ya yani onlara biraz daha sempatik <gülüyor> görünmek adına. Ben de sizdenim. Ben de İskoç oldum efendim dersin. Sen orada şey götürecek misin? Resmi temaslarda bulunmaya gidiyorsun ya sen. Evet. Türkiye'den bir şey götüreceksen lokum götür abi. Götüreceğim. Bir topta kumaş götür. Top dediğim 3 metre. İngiliz kumaşıyla nasıl mücadele, mücadele edeceğim Ne Olur mu? Yok. Esas kumaş burada ya Bor götürsün ben Hayır Esas kumaş ben Türkiye'de buradan ya. ne kumaşı götüreceğim Efil efil böyle Basma mı Efil efil diyorum ya basma mı Sen basmanı mı giyiyorsun Ben basmanı mı giyiyorum Aa, Şile bezi güzel birer <gülüyor> şey alacağım Şile bezinden öyle güzel İki top şile bezi götürürüz. İki top değil bir top yeter abi. Şile bezi mi? Hı -hı. Tartışmaya bak. What <gülüyor> is this? <gülüyor> Programda iki tartışmaya bak. <gülüyor> <var. gülüyor> İskoçya'ya gelen adam iki top mu götürsün bir top mu götürsün? Bir şey diyeceğim çok güzel paketli lokumlar var abi ondan al sen. Alacağım abi. Çifte kavrulmuş. Hayır ya. Üzere... Kaymaklı falan olursa şeye bulur. Onlar cırcır cır elle olmasın diye. Ben, ben sana nereden alacağını söyleyeceğim. Tamam. En güzel ediyor. da hem. Bir de yesinler. Otururuz ağız eğlencesi olur bize. jak jak Bir tane de kapalı leblebi götür. Bir şey soracağım. Bu, yani... Ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum da sizin bilginiz vardır. Kriş'in dişleri takma değil değil mi? Valla o konuyu ben iki hafta önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Kaplama varsa kaplaması çıkar. Çok kötü yani. olur. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türbası modern sabahlar devam ediyor. 9-12 oldu saatimiz. Bu arada Google bugün Kemal Sunal'ın doğum günü diye çok güzel bir doodle yapmış. Dinleyicilerimiz söyle internete girdiklerinde. Görebilirler çok da güzel ee, şekilde çizmişler. Keşke öyle çizgi romanları olsun dedim baktığımda şeye. Kemal Sunola. Ha çizgi romanları da olur bütün filmleri de şeyde yapabilirsin. Animasyon, animasyon olarak yaparsın. Animasyon yapmayın da çizgi roman olarak bilmiyorum. Ben seviyorum çizgi roman şimdi gençler okumuyorlar çizgi roman. Hakikaten okumuyorlar. Yani çok da okunacak çizgi roman var mı bilmiyorum. Bütün yani gün bütün... internette al bir Tom Mix Texas otur bir kenarda. Yok. İnternet çat çat çat çat çat çat. Kaç oluyormuş bugün eğer hayatta olsaydım? 70. Olsaydı? doğum günü. 70 mi oluyormuş? Hı -hı. O daha kader rahmetli analım. Ee, ve bence Kemal Sunal'ın oğlu da ünlü çocukları arasında pırlanta gibi bir çocuk olarak. Bence de öyle. Sivrildi yani. Evet. Böyle bir... Dönemin yıldızlarının çocuklarına bakıyorsun. Çok garip garip bir şekildelerde çıkıyorlar ya O Ali Sınav hak kadar süper de bir adam oldu yani. Seyrediyor musunuz Güldür Güldür? <gülüyor> bir kere de yayınla söyleyeyim da hiçbirini birini sevmedi. Bir şey. sorduğu için zorla bana sevdirmeye çalışıyor ya. Yo, ben de Gizden beni orada koridorların köşesinde falan sıkıştırıp etlerini alıyor değil abi, mi? Abi musun? Ben bir bir akşam zorla seyretmek zorunda kaldım. Bir 4 dakika seyrettim. Ertesi gün yine sıkıştırdı. Seyrettim, <gülüyor> yani biraz seyrettim biraz girdim ben ama çok da vakit ayıramadım falan diye böyle şey yapmak zorunda kaldım yani. Niye sen onu kişisel aldın ya? Fox zamanında bizim ne çocuklar duymasına yaptığını güldür Güldür'e de yapıyor galiba. Elinde 13 bölüm var, her gün öyle tane oynatıyor gibi bir şey var. Biraz onlar büyük sahneye mi geçti şimdi bu yeni şeyler? İşte show'a geçtik, daha sonra biraz daha böyle şey, sahne büyüdü. Yani şu anda kanal oldu. mı değişti? Show TV ya, şey. Eee Ben de düzenli seyretmiyorum da denk geldiğinde Fox'ta. Denk gelmemen <gülüyor> de zaten imkansız Nasıl ki Doktorlar dizisi. Ee, doktorlar dizisini kim mi öyle o hale getirmiş? Kutsi. Hay Kutsi <gülüyor> muhakkak Kutsi şüphesiz ki Zirveye Kutsi. soruyorsunuz. Hayır yani hangi kanalda o günde 3500 defa göster. Sabahtan güzel bir doktorları koyalım çocuklar. Güne güzel bir başlayalım diye. Sabah akşam doktorlardı yani. O da çok da çekilmiş bölümleri de var tabii bir taraftan tabii, da. Çok güzel tabii canım. Maşallah maşallah. Breakthrough ödülleri de atıldı. Breakthrough and the Breakthrough nominees. Abi breakthrough diyene. Valla Breakthrough Breakthrough ödül töreni. Ee... Hocam biraz Breakthrough ödül tarihinden bahseder <gülüyor> What is Breakthrough? <gülüyor> what is Breakthrough? What is Breakthrough? This is Breakthrough. Ee, Kaliforniya'da düzenlenen bilim ödülleri bunlar. Aa, Hı -hı. Tamam şöyle ee, de konuş bana öyle gel. Kurucuları efendim Mark Zuckerberg ee, ondan sonra e, Sergey Birin ondan sonra Sergey. Birin duymadık. Evet. Gu şey ya Google'ın işte, Google'ın sağlısı pardon Google tamam. iki Kardeşim. kişi iki kişi de akla gelen iki kişiden biri e, neydi, ondan böyle, sonra para mı dağıtıyorlar hanımefendiler beyefendiler beyefendiler bir takım böyle e, şeyler böyle bir fon oluşturmuşlar fizik yaşam bilimleri ve matematik alanlarında e, büyük başarılara imza atan çalışmalara ödüller veriliyor ne tip çalışmalar hocam biraz açar mısınız matematik alanında mesela beş basamaklı sayıları kafadan çarpma mesela Nobel'de dahil diğer tüm bilim ödüllerinden biraz daha fazla para veriyor. Yani. Çünkü kurulukları Kendileri biraz yapayım. daha zengin. Nobel tek başına veriyor ama. Evet. Bunlar kaç kişi? Hepsi de yani şu anda en zengin lisesinin ilk 10'unda. Nobel yıllardır vere vere parayı bitirmedi. Bak bunlar bakalım bir önce bir 30-40 sene versinler ondan sonra konuşalım. Bunlar da böyle yavaş yavaş biz de yavaş yavaş verelim abi diye. Kime gitmiş şey var mı tanıdık birileri neye vermişler Oktay? Vallahi mesela en son verilen ödül doğum sırasında oluşan sakatlıklar ve kanser üzerine çalışan araştırmacılara verilmiş. Mesela Fransız bir beyin cerrahi cerrahi alim Louis Benabit. Adı alim mi? Hı hı. Ne hmm, bu Parkinson hastalığının tedavisi altındaki öncü çalışmalarından dolayı yaşam bilimleri adı alanında ödüle değer gördü. Biraz da şey bu tören. Şimdi ben fotoğraflarına bakıyorum da mesela işte Cameron Diaz, işte Benedict Cumberbatch falan sunmuş. Böyle bir e, Amerikan kırmızı tipo. evet kırmızı halılar oo. bir şeyler falan ama tabii yani oraya gelen bilim insanlarını düşün abi. Hemen öyle o falan yapmadın. Onlar, Onların yani, da oraya gidiyordu. E, tabii, tabii yani doğru. onları da bir Ortamlara çekelim abi falan diyorlar. Bilim adam olsam, akademisyen olsam bu gayet de hoşuma gider. Eskiden Gerçi şu zaten... anda da hiç ne akademisyenim ne bilim adamıyım ama yine hoşuma gidiyor. Son rak yıldızı bilim adamı Einstein herhalde. Ondan sonra hiçbir bilim adamını rak yıldızı gibi eski Newton Oğlum, mesela rak yıldızı. Vallahi abi Einstein. Galile rak yıldızı. Einstein. şey hamamdan fırlayan adam kimdi? Arşimet. Tam rak yıldızı bunlar. Ama son zamanlarda böyle bir akın rolü. Einstein'dan sonra yok. Einstein'da o dilli fotoğrafı. Bak doğru Archimedes falan rak yıldızı olabilirdi bu Einstein en son bisküvili reklamı var ya. <gülüyor> onda benim biraz şey oldu ya. Yani onu bir, bir izin aldılar mı acaba o reklamı yaparken <gülüyor> Einstein'ın bir torunundan. Einstein kendi oynuyor galiba. İlber Ortaylı da kendi oynuyor çünkü. Öyle. Sebep sonuç ilişkisine <gülüyor> hayranım. Yani orada o bisküvili reklamında... Van Halit'in düşünce be Oktay. Yani onu niye oynatmışlar onu? Onu da anlamış değilim yani de. Orada benim bir şey oldum. Bu Einstein... Neyse yani ya işte. alan almış 3 milyon doları, alan almış. kardeşim. Şu ana kadar 12 milyon bilim insanı ha, aldı. Üçerden mi aldılar? Bu Üç yılki Üçerden ödüllerde... Üç aldılarsa 36 milyon eder. Taşhattıkta bulmuyorlar. Allah bereket versin ne Bank, diyelim. bu da bankadan yatıyordur herhalde. Tabii hesaplardan. IBAN yani numaranızı alabilir miyiz Halim şey diyorlar. Şey ya bu Amerikalılar koca dana kadar. He. Ondan yaptırmışlar Almaz canım, onların hiçbir kıymet arbiyesi yok. Ama Fransa'daki bankaya gideceği için şey demişler, 3 gün sürer, bir de swift kodunuzu istiyoruz demişler. <gülüyor> bir swift kodu Böyle lazım. Böyle saçma sapan şeyler. Swift kod, IBAN. Benim maaş hesabım var demiş o Fransız bilim insanı da. Ya e hangi bankada efendim şimdi burada isim veremiyor. Fifi bankası. <gülüyor> evet, Alafifi bankasında. Euro da acaba... olarak istemiştir büyük ihtimal. Ne yapayım ben doları demiş. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi sana şey de buz falan. Gibi, buz, gibi. buz gibi hava <gülüyor> istedin yani. Işte. Sana birisi ödül verecek olsun. Ege Bey iyi günler. Biz banka hesap numaranızı, sivil kodunuzu rica edeyim. Bir de e, işte şey yapacağım. Yalnız ben TL olarak rica edeceğim. Ben Euro falan. Beni uğraştırmayın. Bir de çünkü onu bozdurman da bayağı şey. Bankada bozduracak olsan oradaki kur farkı bayağı şey. Senin de sen i̇şte o yüzden Amerika'da için... şey yaptırırsan daha değerli. Daha değerli. Ondan evet. diyorum ben. Çocuk Biz yani iktisatçı olarak konuşuyoruz. Herhalde yani diplomalı adam sonuçta i̇ktisatçı yani. İktisatçı şapkan var kafamda şu anda. Oo. hadi iktisatçı şapkadan reklam şapkasını da tak da reklam. Reklam şapkamı takıyorum. Şingır şingır şingır. Size İtalyan taklidi yapayım mı? Buongiorno. Ne o ne aksi? Di di di di di di. Ankara diyoruz. Sevgili sans severler moder sabahlar da. Moder sabahlar. Modern sabahlar. Drew Arnold, we used to be friends. Le. Modern sabahlar devam ediyor, sevgili sanatseverler severler, buyursunlar. Günaydın bir kez daha tekrar yeni saatin sonuna geliyoruz. Yani bir şey başladık mı demek ki gerisi. Sonuna kolay... kadar götürüyoruz. götürüyoruz. Yarı yolda bırakmıyoruz kimseyi. Amerika'da, Virginia'da, beden eğitimi öğretmenimiz Melvin Bey (parantez içinde) 61 neler etti, neler buldu. İşte bu da bir ibret vesikası görüntüler izliyoruz şu an. Yansıtıyoruz görüntüleri. Evet. Şu. yüzünden eski kız arkadaşının at kuyruğu olan saçlarını kesen ee, Melvin Bey ha, demiş böyle kıskanıyorum seni, kıskanırım seni ben diye o canım canım lapiska saçlı hanfendinin saçlarını arkadan o at kuyruğu kes. yapılınca tut oradan, oradan lak diye kes. kes. Çok acıklı bir şey ya. Çok ayıp bir şey bir taraftan da terbiyesizlik, terbiyesizlik bir taraftan kes. da ama Mesela... olay mahkemeye taşındı Oktay senin için rahat olsun. Virginia eyalet yasalarının verdiği yetkiyle yani saçlar gittikten sonra mahkeme Hiç. kararı ne olacak Fahir? Mahkemede aynen o kararı verdi. O Başkasına adem... ibret olur Oktay. O da senin saçlarını kazıtacağım dedi. Mahkeme kararıyla saç leri ve altı ay uzatmama kararı mahkeme kararıyla alındı. Her sabah jillop gibi tıraş edeceksin dedi hakim ve beni göreceksin. Her sabah hişe gittiğine Kendisini kendisini. Hmm. Kendi Ona... kendini tıraş etmesi zaten en büyük şey. O en mu? büyük Acaba şey, tabii. Kıza bence şey yus yapsaydı. Bir de adamın kafada nasıl tepsi kafa. Yamruymur Ne yamruymur? Arka düz kafa dediğimiz. O yıllarca orayı da bombeli bırakmış saçlarından. Hani kafam aslında benim yus yuvarlak diye böyle şey yapmaya. Öyle halüsinatik diye. Allah kestiriyormuş. Ha, falan şey filan diye onu kestirince kafa böyle bir çıkmış şey gibi. Onunla bir dalga geçiyorlar öğrenciler. Hocam kafayı <gülüyor> falan diyor, vurdunuz falan diye. Nasıl adamın en güzel işte ne demişler etme bulma dünyası. <gülüyor> Men dakika dukka çalma kapımı çalarlar kapını. Virg evet. Virginia dili olarak Tabii. mahkeme kararını açıklamış oldum. Virginia falan. eyaletinin yasalarına adaletine her zaman inancım Güvenlik. güvencim. Kaç gün çekmiş böyle? Altı ay. Altı ay. Altı ay demiş efendim demiş işte kışın kafamın yok kusura bakma demiş. Hanımefendinin saçını... efendi ben onu şekilli kestim. Biz de seninkini en güzel şekilde... şekilde keseceğiz. Bu kafa yani senin kafan ne kafasıysa onu herkes tüm çıplaklı... çıplaklığıyla görsün diyerek kabak gibi ortaya çıkarmışlar. İşte ee, hakikaten bir kez daha Virginia e e eyalet yasalarının... ...ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyoruz. Hop! Sizi İngiltere'ye tekrar gönderiyorum. Gönderiyorsan orada mı kalıyorsunuz? Ben buradayım. Sizi Sen de, de gelseydin Fahri ya. İngiltere'nin Ben İskoçya'dayım abi. O yüzden tam şey yapamıyorum. Ee, orada da gerçekten e, insanın nasıl bir bahşi bir hayvan olduğunun en güzel göstergesi... Acımasız, vicdansız. Acımı, vicdansız, hayın, zalın... Hakikaten e, bir, bir gram insanın içinde şey yok. Ne olmuş e, ya? Valla çok sert bir haber bekliyor. In, İnsanlar insanlıktan çıkmış diyebilir miyiz? Aynen abi. Aynen abi. Ben Lukas. E, parantezi çiğir mi? Üç hafta önce ayrıldığı e, olabilir ilişkilerde ayrılmakta da. 20'li yaşlarda. E, çok yani. da sıklıkla başımıza gelen şeyler. 3 hafta önce ayrıldığı Katie'yi. Tamam, buraya kadar bir problem Katie yok. Katie'nin evine git. Ben demiş gideyim bir konuşayım güzel Katie. Mesajlar şey atıyor bilmem Kapatamamış diyor. demek ki. Alkol yok, bir şey yok falan. Konuyu kapatamamış demek ki. Kapatamamış. E. Sormuşlar zaten. Kapatabildim. Mi? Kapatamamışım <gülüyor> diye. Öyle cevap vermiş. Kız kendisi kendi kendine mi yaşıyormuş yoksa ailesiyle mi kalıyormuş? <gülüyor> ailesiyle yaşıyormuş. Ailesiyle. Allah Allah Allah. Allah. Neyse, 18 yaşından sonra kapıya konmuyor mu ya. İngiltere Almanya'da o. Almanya. İngiltere bu. Şimdi yani konuyu tekrar Almanya'ya getirmek istemiyorum ama tamam. bütün şeyin başı Almanya. Evet gitmiş ailesi. Adam başka birine açık olduğunu söylemiş. İstemiyorum Necati demiş. <gülüyor> Sorun sende değil bende demiş. <gülüyor> Neydi adı adamın? <gülüyor> Lukas. Ben Lukas. Tamam. Ben demiş. Ben ben derken senden bahsediyorum. Güzel ben. bir şey yaşadık ve bittik artık Bitti kabul Bitti demiş, demiş ya. Sil baştan başlamak gerek bazen demiş ben hayır demiş ya istemiyorum anlasana demiş benim demiş gönlüm demiş işte çok açık Richard'tan konuşmuş. Richard'dan atıyorum. Yani atıyorum ben de Richard'dan ya. Yani. Çok da, açık konuşmuş bu da, kız ben ne demiş. E, Katie'ye de bu de dondurma severmiş yalamaçlı dondurma bayılırmış. Paket değil mi açık mı? Açıktan almış ya açıktan. Kilo ile alıyormuş. Şimdi kendim markasını kendim... veremiyorum da tamam. açıktan almış külahlı elinde böyle şeylerle Sanki ton işte böyle ben de demiş sana yalamaçlı dondurma aldım bu da. Hayır yoksa dondurmanın içine cam mı koymuş? Ay keşke Çünkü ay, keşke ay Taş koymuş, taş. Taş koymuş, taş Çünkü taş koymuş, biliyorsun ülkemizde par topunun içine taş konur. Yurtdışında dondurmaya, dışında cam, dondurmaya konur. cam konur. Eee sen öyle deyince bir çocuk ayara kessen oradan birisinin Allah demiş senin. Şunu burada zikredemiyorum. Hep bunlar İngilizce geçiyor. Burada onu da Allah olsun sana oğlum. lanet olsun lanet olsun esas sana lanet olsun lanet olsun, lanet olsun diye. Dondurma, dondurma, dondurma, dondurma elindeki küllağı lak diyesen kadının ağzına tersten yalamaç kısmından değil külah kısmından. Sivrik ha dibinden Sivri, yalnız öyle de seviyor olabilir. Öyle yani yani sevenler var. Dipten Önce tabi dipten, mesela, tabii dipten <gülüyor> ilk başta böyle çıt çıt o şey kısmını. Çünkü zaten biraz da erimiş. Kafamı kaldırdım. Orada herkes anladı mikrofonu olan Anlaşıldı anlaşıldı. Kafa anlaşıldı. kaldırıp oradan bir tık alınır ondan sonra üstten devam ediyor. Yani orada tabii onu bir o şeyle beraber al o zaman diye lak diye ağzına sokunca. Kızı, <gülüyor> falan diye. Ama o çok acıtır ya. Nasıl acıtmış? Dudağı şişmiş kızın. 715 lira para cezası kesmişler. Valla versin şiddetin daniskası o. Dondurma e zaten dondurmaya da 25 lira da dondurma tutmuştu. Ekti mi sonra 740 lira. lira. Bir şey diyeceğim demek ki yani keşke o adamı bir hapise atsalardı da dondurmanın hasosunu yedseydi orada. da 20 yaşında canım abi. akşam. Ege Bey sizin de doyduk diye çıksaydı şeyde cezaalandırma <gülüyor> anlayışınıza hakikaten hayranım. Taştan yani. yeme imkanı yok yalnız. Evet. Hapishanede. Tersten yeme imkanı vardı. Vallahi bir tersten tersine. düzden yanılmasını <gülüyor> bile yedirirler o herhalde. Yanlımızını yenir de. Tahmin ediyorum Mısır koçanı <gülüyor> gibi yedirirler ona. <gülüyor> dondurmayı. Geçmiş olsun. Artık ilişkilerimizde biraz i̇lişkilerimizde daha şey yapacağız. De, Kabulleneceğiz artık. Görsen evet. baksana dondurma külahlarını böyle dondurmacıda gördüğün zaman ne kadar masum masum duruyor ama bir hayvanın elinde yani ne hale silah. geliyor yani. Birer silaha dönüşüyor. Bu hayvan yüzden, diyebiliyoruz değil mi? De özellikle... Biz bir kez daha buradan çağrımızı yapalım. Lütfen kaşıkla Evet, hase yani değilsin. ne olmuş 2015 yani artık yala yalaya dondurma yemek nedir yani? Bir de bir çirkin bir görüntü. Doğada böyle yiyen hayvan var mı? Var. Peki biz de onlardan. Sokakta giderken siz dondurma yalamaçlı dondurma yerken rahat rahat yiyebiliyor musunuz ya? Ya ben çok rahat yiyorum. Sokakta diyorum. yürürken ben çok dondurma yiyen bir adam değilim ama dondurma elimdeyse de kimseyi umursamam valla. Erotik bir öğe olmaktan mı korkuyorsunuz? Yok hiç erotizmden değil de böyle bir... Gören olur canı çeker gibi mi? Yani bir o var bir kaldırımlarımız böyle hiç önümüze bakmadan yürümeye elverişli değil. Böyle bir düşeriz şaşırız. Ben mesela kağıt helva arasında dondurmayı tercih ediyorum. O dağırat, Sen Fahir herkes sırayla söylesin ve kaç top olduğunu da söylesin. Ben Ankara'da hiç dondurmayla dolaşmanım Ben galiba. Minimum 3 top i̇şte, yerim. Ankara, yerde dolaşırım. Ankara zaten ona da uygun değil. yalama dondurmayı alıp... Var mı? Sokağımızda e, öyle gördüğümüz zaman da yok. Yalamaçlı. bundan 30-35 sene önce Ankara'tan bir yalamaçlı dondurma cennetiydi. Tabii herkes kravatın takar, dondurmasını alır. E, e, Atatürk uvarında. Yer, tabii iki yer vardı dünyada. Bir Roma, ki Roma dondurması meşhurdur biliyorsunuz. iki Ankara'ydı. Orada da Roma Fekat. dondurması vardı. Fakat zaman içerisinde gel zaman git zaman kaldırımlarımızın bu hale gelmesi yüzünden Ankara'mız maalesef yalamaçlı dondurmaya hasret kaldı. Doğrusu ben ama yani şöyle söyleyeyim benim 30 40 saniyem alıyor. Kaç topu yalayıp oldum? yutman mı? Yalayıp yutma. Benimki biraz şey değil yani. Ben hayvansı özelliğimle onu bir anda yok edip etraftakilerin yani 30 40 de zaten ne kaç adım atabilirim kaç adım, kim görebilir Yani hemen oracıkta çömeşip. Ben çünkü dondurmayı... Akmasına bile fırsat vermiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> sen çömeşip mi yiyorsun? Tabii hemen çömeşip yerim bizim adetlerimiz. senin, senin farklı zaten yürüyerek yemiyorsun sen. Yürüyerek yemem ben çömerim. Hatırlıyor musun? Dondurmacıların böyle... kaç kere önünden beni şeyle <gülüyor> ne yapıyorsunuz be falan. Ya dur bir yiyeceğim ya. Ördek yürüyüşüyle uzaklaşıyordum. Yani, Ayakların da uyuşmuyor. Ayaklarım çok uyuşuyor. O yüzden de uyuşuyor mu çömeşince? İşte o yüzden hızlıca tüketmeyi aa, geleneksel olarak bünyemize... Sen kaldık. suyu da öyle içiyorsun. Bir kere biz dolaşıyorduk Kızılay'da hani bir testi su içelim dedik. <gülüyor> biz oktayla diktik, sen testiyi de çömelip e biz Bizde öyledir ya. Çünkü şimdi boy uzun olunca mideye uzun mesafe olduğundan lönk diye oturuyor. Ama Fahil mesela su konusunda Hı. ayrıdır. Yani biz hatırla, hatırlıyorum ben o Kızılay şeyini 3 seferde içmişti o testi. Evet. Mesela dondurmayı bir çırpıda yiyor ama, ama suyu, su konusunda hassas. Dondurmayı yani. bir çırpıda suyu üç çırpıda. Bunları İskoçya'da, Edinburgh'da anlatmanı istiyorum. Tabii harcım. tabii ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Bu adetlerimizi, bu şeyleri mesela saçma sapan şey. Bu da bizim geleneklerimiz mesela falan. Bir duble bir şey alıyorsun, onu çömeşe git. <gülüyor> ben bir <gülüyor> duble bir şey alacağım <gülüyor> mesela. Tek, tek tek buz olsun efendim falan diyeceksin. Buzu alacağım mesela, buz'u hemen ağzından çiğneyeceğim, ondan sonra gerisini püskürteceğim. Bir yudum alacağım, sonra onu yere atacağım. Bizim adet <gülüyor> toprak <de>, adamımız <gülüyor> Bu falan. da toprak adamızı diye. Onlara hep dikkat et yani. Olur mu heyecana kapılıp da şey yapma? <gülüyor> Londra'da ev almış. Kim? Ee, Özkan Uğur. Aa ne güzel. Güle güle, güle otursun. Fahir oraya da bir uğrayabilir misin? Uğrarım abi. Özkan Uğur adını e, söylüyorum. Daha iyisi sizin olsun. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Valla neresinden almış yok da Londra Londra e, merkez kampüs. Londra'da açık adres verilmemiş. Fiyat var. Ne kadar? Tapu bilgilerinden fiyata ulaştık. Ne kadar hocam? 1 milyon TL. Ama şey mi? İyi güzel. Çukuranbar güzel. Çukuranbar Londra'dan olur mu yani? Yani tabii ben Çukuranbar'ı yine tercih ederim yani sonuçta. Çukuranbar. Mire Londra Mire. Hmm, Sibelcan'dan da açıklamalar var. madem Hı -hı. ünlüler dosyasını açtık. Sibelcan'dan bu senin diyet yoktu ya. Rekor i̇ki, iki bende senedir, demiş. Iki senedir diyet yok. Rekor bende demiş. Ne rekoru olabilir? Ev rekoru mu? Yurt dışında ev rekoru mu? Yok değil. Ee, rekor Başka bende. Başka. dosyalar farklı. Ünlüler dosyası bu yani hmm. ev dosyası değil. Anladım. Rekor bende olur. Rekor. Bir oturuşte pide yeme, mantı yeme değil. Ee, en çok parayı ben kazana diye. Dil. E, vergiyi ben ödeyeceğim. Allah Allah, kesin böyle derler diye düşündüğüm şey söylemediniz ya. Allah Allah. Ki cevap o değil. <gülüyor> En çok kilo vermem. İşte işte bunu bekliyordum <gülüyor> değil ama cevap o değil. Sibel Can şöyle demiş Kıbrıs'ta Kıbrıs e, doğru söyle, En Kıbrıs. çok konser veren sanatçı benim demiş. Bunun yarışı var mıydı ya? Var tabi. Ben bunu uzun zamandır takip etmiyorum kim en çok konser. Serdar Ortaç'ta yarışırlar. Hmm. İyi bunu. o zaman ya ben bundan sonra bu iddialarda hep Sibel oynayayım bari. O da 1'e e 4 falan veriyor yani iyi yani 50 lira koy 200 lira al. Böyle mi sormuşlar? Sibel Hanım Kıbrıs'ta en çok konser veren siz misiniz? <gülüyor> evet. Kıbrıs'ta en çok konser, <gülüyor> konser veren benim. Ya şimdi yeni albümü çıkmış ya Sibelcan'ın. haberimiz yok. Galata. Ee, Galata ile birlikte konser serisine de ne yapmış ne ne vermiş olabilir? Istart. Istart mı? <gülüyor> Hayır. Gaz, gaz. <gülüyor> gaz mı? Ara gaz mı? Gaz ne ne olur? Roket. Öker, vermiş. Hızı, gazına... ha, neyse, hız. hız vermiş olabilir değil Aman mi abi. Hız vermiş ve Kıbrıs'tan başlamış Konser serisine Kıbrıs'ta konsere çıktığı zaman da Biliyorsunuz beni tanıyorsunuz Kıbrıs'ta en çok konser veren sanatçılardan Kıbrıs'ta delirmişler herhalde <gülüyor> Zevkten <gülüyor> Bir de ya Rabbim, En çok konser veren sanatçının konserine gelmişiz Ne güzel albüm çıkan sanatçıdan bahsettik ya bir radyo programı olmamıza rağmen ne zaman bahsetmiştik en son? Valla hiç. Yıllar yıllar önce. Ya ben evde bir kitap buldum. Kitabı bir açtım geçtiğimiz günlerde. Arasından kaç lira çıktı? Gündelik hayatın neydi? Aman gündelik hayatın tarihi mi ne? Hı hı. Gündelik hayatımızın tarihi mi ne Kaç falan filan. Kaç bir köşede kullandığın kitap onlar da Ama yok onun daha kaliteli olanlarından bir tanesi yani öyle. Faso Fiso bir şey değil. Tamam. Bir açtım içinden Sibelcan'ın şu göz kırpan albümünün şeyi var ya. Aaa 3 boyutlu hologram, albüm. 3 boyutlu. O çıktı. Bir mutlu oldum. Niye oraya mutlu... koymuşsun sen onu? Herhalde. <gülüyor> Benim için çok özeldi. Herhalde <gülüyor> o sayfayı unutmasın. Kızıyor muydu Pelin? Niye? Sibelcan'ın fotoğraflarını şu duvardan indir diye sen de ona kıyamadın. Yok canım Kitabı bayağı ne zaman koyduğumu, koyduğumu bilmiyorum yani. Hakikaten e, ama çok da bir neşve kaynağı oldu bana. o gözü, Onu tekrar böyle hologramla şey yaptım. Hatta atlasa göstereceğim şimdi. Bak şimdi nasıl şaşıracak. Kafası karışsın biraz. Vallahi <gülüyor> çok <gülüyor> boyut anlayışı tam yavaş yavaş oturduğu şu günlerde birden gerek şey olacak. Ee, kusura bakmasın. Alışacaksın kardeşim dedim yani. Çok şimdi biz dediniz. çocukken bu radyonun... Televizyonun içinde insan olduğunu hayal edebilecek bir dönem geçirdik ya. Evet. Televizyonlar da ona uygundu. Evet. Kutu şeklindeydi. Yani radyonun içine tamam küçük küçük adam. Şimdi bu şeylere nasıl çocuklar şey yapıyor? Neyle Telefonun be? içinde, telefonda video izliyor. Nasıl onun içine adam bir Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz o dönemki çocuklara yani daha bu dönemki çocuklara göre biraz zeka anlamında biraz... gelin miydik? Ee, yeri de demek istemiyorum da yetersiz diyelim. Yani şuradan düşün onu. Yetersiz olduğumuza ben de katılıyorum. Biz televizyonun yanında mesela ben... Bizde öyle bir şey vardı. Banyo yaptıktan sonra televizyonun yanında yaklaşılmazdı. Neden? Patlar. Patlar çünkü. Tabii Ama canım. şimdi çocuklar yapıyor. Çocuk fik travmalı. Fik fik fik fik fik Banyodan çıkıyor geçiyor <gülüyor> televizyonun karşısına. Kardeşim evi mi patlatacaksın? Yok. Eli ıslak. <gülüyor> telefona yiyorum, şeyi yapıyor. Çocuk travmalarımdan bir tanesidir. Tabii. Yani birinde hatta bir zerre su damlası geldiğinde patlayacak <gülüyor> ve hepimiz öleceğiz. Korkusuyla nasıl böyle onu kapatıp Herkesi şey yapıp Televizyon patlaması yani, Televizyon i̇şte, patlaması bir, bir çakmak patlaması herhalde ya. Varsın, Te Televizyon tüpünün patlaması ya, Tüp patlama hadisesi çok duyduk da Televizyonu patlayarak hepsi öldüler falan Haberi çıktı mı? Ay, televizyon tüp, tüpü var ya eski televizyonlarda tüp var ya Hı -hı. O tüp patlaması değil mi? Ben bilmiyorum, bilmiyorum televizyon patlayacak deyince Camına su geldiği anda infilak edecek falan diyecek Herkesin gözüne cam gelecek benim korkumda daha böyle somut bir şekilde Belki yangında ölmezsin ama gözüne cam gelir Gelirse Gelir miydi? Kesin gelirdi abi Ama şimdiki çocuklarda öyle yok Hepsi böyle telefonun üstünden Fıt fıt fıt fıt fıt fıt fıt fıt yapıyorlar Olsun Olsun ikizleri birbirine benzemiyormuş artık Hay Allah Bir yaparsın Tutunacak dalımız kalmadı ya Böyle bir hayatta sabitimiz yok Şeyler değil mi? Mary Kate Hı Niye? Ne olmuş Oktay ki? sen bir bunların isimlerini tanesi... nasıl aklında tutuyorsun Ama ya Onlar çok meşhur Fahir Mary Kate Full House'dan hatırlamıyor musun ya Bak burada da bir isim söyledim mesela Full House diye bir şey söyledim Evimiz Hollywood'da diye oynamıştı değil mi Oktay <gülüyor> Ne olmuş estetiş mi yaptınız Estetiş yaptırmış galiba Öteki durmaz ki Yani bunlar ya da aynı doktora gitmediler Kararları mı yanlış aldılar falan Bir gidiyorlar ikizlerin ikiz olmasının esprisi gittince Ne olacak şimdi bunların Onlar yine beraber gezerler şey olur İkizlerin Mesela bu tarz benimdekiler ikiz mi Ege Sen bu tarz benim konusunda e, evet, uzmansın Evet ikizmiş görmedim ben onların kim olduğunu da İki... Nasıl görmedin ya izlemiyor musunuz siz Ya ben o programı Ona yetiştiniz diye erken çıktın bir gün dükkandan sen Yemin ederim ben o programı şey yapamıyorum ya Ney Kaldıramıyorum yani ha, evet. Vallahi kaldıramıyorum O kadar izlemek istememe rağmen sinirlerim bozuluyor Bir de şey yapmışlar Sen artık... kendini mi motive ediyorsun yani bizi anlatırken Vallahi yani evet, şöyle, şöyle heyecanlandırıyorum hat, kendimi falan, falan geçince değil. şey yapamıyorum. Hmm, i̇şte yani uyarı gelmiş zaten. ne e, diye, diye mi? Programa e, radyo televizyon üst kurulu e, kavgaya müsaade ediyor bilekiz. Daha doğrusu ve hatta hatta teşvik ediliyor diye. Ha bu tarz benim mi? Sunucular hmm, hmm. ve jüri üyelerinin o tartışmalar sırasında. Ama futbol programlarında çok olur. daha ters kavga oluyor. Buradaki kavgalar evet, çok güzel Bence sen burada bayağı figürasyon kaldın dedi mesela kız. Ben bu kadar güzel laf duymadım hayatımda. <gülüyor> Özellikle böyle söylendiği zaman. O program, mi? o programla ilgili o şey teorisi kimindi? Eee, iki sözlük, değil mi? Ee, bir yarışmacının tamamen hayal dünyasını anlatan bir program olduğuna dair bir teori var, Fer. Ben programı 4 dakika izlemiş olmama rağmen kesinlikle çok baştan sona o uzunca şeyi okudum ve keşke böyle bitse diye düşündüm program. Hakikaten çığır açar yani. Bu arada bence rütük insanların gerçeklik algısıyla oynuyorsun diye bir uyarı gönderebilir şey. Onu da yazmış galiba. Çünkü şey oluyor. Böyle birisini eleştiriyorlar falan filan dinliyor, dinliyor. Sonra bir şarkı başlıyor. Hmm. Onu söylermiş gibi yaparak jürinin karşısında uzaklaşıyor. Ben böyle müzikal mi, şey mi belli değil. Bence bir de orada da şey var yok mu ya? Bu tarz benim de bu bir takım sanatçıların şeyini işte makyajla, kıyafetle bir takım sanatçı. Ben o kısmını seyrettim. O birçok 1980'ler Cumartesi mi ben evdeydim bir Açtık onu Hı. Ee, Bir kere şeyden çok moralimiz bozuldu yani. 8'de başladı program Az sonra az sonra dedikleri Özet bilmem ne Saat 11'e kadar hiç yeni bir şey görmedik yani. Az sonra 50 defa gördük bir de az sonra diye Gösterdikleri şey de değil Meraklandırıcı bir şey de değil ...ne olacaksa onu gösteriyorlar. Ama 8'den 11'e yani. kadar zamanınızı geçtiğini anlamadınız. Vallahi anladım. Anladınız mı? <gülüyor> anladım. Biraz anladık gibi. Anladınız yani ama izlediniz. E, peki. Sonra ben böyle bir an, bir görüntüye baktım. Sesini kısmış bir insan programı bilmeden bir de şey olarak yani nasıl diyeyim... ...başka bir kültürden bir insan bir açsa olan biteni anlamaya çalışsa konuşulanları anlamadan... ...bir tane böyle Charlie Chaplin'e benzeyen İbrahim Tatlıses ses var... Bir tane Yılmaz Morgül'e benzeyen var. Yılmaz Morgül'e benzeyen bir de bayağı da benzeymiş. Her cumartesi mi onlar taklit yapıyor? Her cumartesi performans gecesi mi öyle bir şey. Ta i̇şte benim izlediğim de 2-3 hafta önce o bu Tiplemeler son... falan mı Ha Son işte? cumartesi de öyle mi oldu? Aha. Seda Sayan tipleme miydi mesela yoksa? Seda Sayan bilmiyorum. gerçek Gerçek miydi? Bilmiyorum Seda Sayan ben. varmış programda falan diye bir şeyler söylediler. Böyle bir bak tuvaletli bir kadın var. Yanında birisi iki tane taç üst üste takmış. <gülüyor> bir çirkin bıyıklı bir ufak adam var. Böyle bir garip şey sadomazo kıyafetli insanlar var hepsi de oturuyorlar ve birbirlerine şey böyle hani dağılmış bir aileyi bir araya getirmeye çalışan bir program olarak da izlenebilir yani sesi kısık olduğu zaman mı problem var sesini açtığın zaman sesini hiç problem <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> parça, her, her yerine oturuyor mu onu mu anladık bunu yani söylediğinden Allah bilmiyorum. Ben soracağım soruları biriktirip sana soruyorum bu programla ilgili. Yani ben onun elimden geldiği kadar uzman olmaya çalışıyorum. Gönül kitabı ki tabii Güldür güldürle ilgili soru sorayım. Senin onu da o, onun gün, da yeni onu da bölümlerini kaçırdım. Onu da zamanı gelecek. Biz ben de paylaşalım. Ben eski bölümlerini neredeyse ezberleyeceğim. Hep onları seyrediyorum çünkü. Fays, Ama bu çok komik mi? Senin abi. takip ettiğin bir şey var. Mesela ben o ses Türkiye'yi bana sorabilirsiniz. Her Vallahi. soruyu cevaplamasam da 2-3 gün çalıştıktan sonra... Size her sorunun cevabını verebilirim. Senin hiç... var mı öyle bir problem? Ben bir şeyi kasmaya çalıştım bu Acun'un bir yarışması var ya. E... Ütopya mı? Ütopya. Ha Ütopya. Deloman diye geliyordu. galiba. O hiç olmadı yani daha ya şey da ya. da olmayacak. Daha kıvamlanmamış. Bir kıvamlanmamış onu bir kasayım dedim olmadı. Olmadı. Ben o ses Türkiye'yi de biraz beğendim. Şarkılar olmasa sevdim. Ben dün sadece şey kısmı vardı. Lokma dökülmüş o halise. Sen geldin. Bana dedi ki lokma yanver bilmiyorum bilmiyorum dedim. Bu ne bu? Ondan sonra Ütopya mı? Geldin. <gülüyor> Bak Hiç. ben sana bir şey anlatıyorum. Bu ya? Ben orada aldım, lokmaları şey yaptım, hamurunu yoğurdum. Şerbeti biliyor musun nasıl yapacağını dedim. Biliyorum dedim. Gittim ben orada şekeri koydum. Ondan sonra onun içini şey yaptım. Orada Ben çok üzülüyorum yani. Böyle şey diye kaldım, tüylerim diken diken. Ne diyorsunuz? Ne dediğiniz anlaşım Bir tane de kadın vardı orada. Selvete öyle şey değil bir kere falan diye Böyle bir değişik... Bayağı bir lokma konusu konuşuldu. Ne kadar güzel ya. Gelecekte ben... lokmayla bir şey olacak? Ütopya'mız bu mu yani? Çok ben şişeriz biraz, ya. Ben de biraz o ses Türkiye anlatayım size i̇şte bir anımı. Bir çarkıcı şey çıktı. Bir tane kız. Ondan sonra ikisi döndü. İkisi dönmedi. <gülüyor> Bu da güzel anılarımıza bir yenisini daha ekletmiş oldu. Bir düzeltme Zeynep Hanım'dan gelmiş. Ee, ikizlerin ismi Mary Kate, diğerinin ismi Ashley yalnız demiş. Yalnız Mary Kate ismini söyledik, Ashley söylemedik. Sanki biri Mary, biri Kate gibi. gibi. Aman yanlışlık olmasın. Hı Reklamlar Reklamlarla coşuyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türsünüz modern sabahların sonuna geldik sevgili sanat severler yarın sabah yeniden buluşacağız güzel bir günün ilk dakikalarında birlikte olacağız hepinize sevgi dolu bir öpücükle veda ediyoruz hoşçakalın. Bir gün bir gün olacak. Pasta mozzarella salsa ve passione. Alora pepper jam gerçek İtalyan pizzası pepper jam pizzada yenir pepper jam pizza Taurus Alışveriş Merkezinde. Buon a tutti. Mua.